O dansa vakla O dansa vakla Alo alo alo Muhterem Samiye <gülüyor> Muhterem sabim. Günaydın sevgili dinleyiciler 8.28 saatin hiçbir önemi yok bugün 2 Ocak 2013 Çarşamba hepinize bir kez daha günaydın daha doğrusu ilk kez günaydın yeni yıldan şunları şöyle bir süsler kalmış onları bir alalım güzelce mi? Eski yıldan süsler kalmış sevgili dinleyiciler günaydın yeni yıldan bir kere daha günaydın e, 2013'den. Ee, ve hiçbir şey e, eskisi çok... gibi olmayacak eskisi, tabii ki eskisi, eskisi gibi, gibi de değil olmayacak. ama çok benziyor yani aynısı yani, gibi diyebiliriz bile <gülüyor> yani değilse aynı gibi yani sevgili dinleyiciler bakıyoruz yine az stüdyosunda biri eksik e, eksik dediğim gedik yani gedik e, bak, aziz ege ar gedik arkadaşınız vardı bir tane koca kafalı evet e, sizden daha koca kafalı onu yeni yılda o nerede acaba o <gülüyor> onu maalesef yeni yılda kaybettik Yılbaşından beri kendisinden haber alınamıyor sevgili dinleyiciler. Bizim de çok fazla bir bilgimiz yok. Paso içti. <gülüyor> paso içti. Paso içti sevgili dinleyiciler. E, paso içti. Bütün portakal sularını içti. E, ve bugüne kadar maalesef kendisinden henüz haber alınamadı. Haber, alınamadı. haber alındığı zaman kendisiyle e, kendisi. Ben bundan sonra kendisinden kendisi diye bahsedeceğim. Çok güzelmiş kendisi. Kendisi diyor. yazdı kendisi bozdu sonuç yani, olarak. Keli değil ya paslı ya tozlu diyor. Sevgili dinleyiciler 2013 yılına e, muhterem samim diyerek... Ee, çok güzel bir başlangıç yaptık. Ha evet. Radyosuna bir selam e, çaktık, T.R.T'ye e, selam çaktık. İkinci selam çaktığımız isimde markada Söner Sarıkabaday oldu. <gülüyor> Kendisine de çok teşekkür ederiz. Sabah sabah kendisini andırdığı için. <gülüyor> ben de bugün Çeliğin şarkısıyla e, uyandım ya. Ben geçen Nasıl akşam Çeliği seyrediydim. O şeydendir. E, i̇zlemedim ben onu. Ha, Beyaz Beyazsuvak katıldı. Ben izlemedim onu. Vallahi ben en az iki şarkısını dinledim. Ay özlemişim ya uzun süredir Çelik dinlemiyorum. Tabii yani nereden dinleyeceğim şimdi? Arıyorum çelik, arıyorum. üstelik Beyaz Show'da çok güzel bir nostalji. Yani hakikaten nostalji oldu. Vallahi niye Çelik'in Hangisi Çelik'in hangi şarkısı? Mkaka onunla başladım. Ben ha, Kaka değil. Gitme yapma etme derken diye böyle Ay, bu Çok eski olmuş. Ne bileyim ben ne, ya zaten planlamadım ki fire 2013'ün bana e, ah, yaptığım hoş bir sürpriz. sen kendini sen yalnız. <gülüyor> bir şeymiş sandım. Soner Sarıkabadayı Çelik derken 2003'e şahane bir başlangıç yaptık. 2013'ü de vallahi önceki yıllara benzetti. 2003 mü dedim ben demin? 2013 demek istedin için o 13 sayılır zaten. Teşekkür o. ederim tam sonuç yani. Tam sonuç 8 puanı için teşekkür ederim. E, ne yaptın ne ettin yani Valla ne yapalım. yapalım bugün Google e, Barış Manço'yla e, selamlıyor bize. E, Barış Manço'nun e, bugün yaşasaydı 70 yaşında olacağını muştulayan bir doodle yapmış Google çok tatlı çok şahane olmuş Barış Manço ee, hemen Google, bir Google, bir, bir, Google bir, şey bir girip bir çıkmak lazım bir çık, hakikaten insanın e, keyfi yerine geliyor Google'ın reklamını yapıyorlar diye Barış Manço'nun reklamını yapıyorduk biz de deriz. Deriz. Ha, oradan sıyrılır gideriz acaba bu yurt dışından da böyle mi görünüyor Fahir biliyor musunuz her, zaman... her ülkeye ayrı diyebiliyorum her ülkeye ayrı diyebiliyorum biz bazen görüyoruz her ülkenin... Yurt dışına mesela çıktığımızda İngiliz, mesela, mesela çıkıyoruz. İngiliz kahramanı olan, İngiliz şarkıcılarının şeyini Doodle olarak biz görüyoruz. Ya işte geçenlerde o Alman masalcı dedelerin Doodle'unu gördük biz. Ha, masalcı dedeler ben onu görmedim. Ben de bayağı girmemişim Oktay. Sen bayağı çünkü sen de kısa yol mu var? Ne var Fary ya da her şeyi bilen adam konumuna mı yükseldin? Estağfurullah, estağfurullah. Yani. Ee, ama ha, onlar da bizi bak. görüyorlar mı diyorsun? Onlar da bizi görüyorlar mı acaba yoksa bu... Yurt dışında hangi dinleyen dinleyicimiz varsa şu anda onlar bir baksınlar, bakarak olsunlar. Öyle eğer girdiklerinde çıkıyorsa bizim de haberimiz olsun. Olur. Ne oldu bir ışık gitti senin stüdyonda? Ya işte biz tasarruf tedbirleri kapsamında biliyorsun her şeye zam Oktay. Yani vallahi bu lafı etmemiz gereken en doğru zamandayız ettik? galiba. Hadi ya. Her şeye zam gerçekten ya. her şeye zam hayır yani. Valla portakal suyuna sağlam zam gelmiş diye biliyorum. Sadece portakal suyu değil ama değil. portakal suyunun bütün markalarına, evet. modellerine zam geldi. Marka ve model ayırt etmek sizin. sağlam, kallavi diyebileceğimiz oranlarda zam geldi. Portakal suyu dediğimizde e, sigara. Sigara sevgili dinleyen, Yanlış anlaşılma olmasın. Özendirmedikten sonra sigara diyebiliriz. Daha belki. doğru. Evet yani niye öyle şey yapıyorsak. Sigaraya sağlam zam gelmiş sevgili Zaten içilmesi e, gereken. E, e, pis sigara. Pis evet. Herhalde yaptık gerekli şeyi evet. yaptık değil mi? Evet. evet. için. Iğrendirme evet. İğrendirmek için. Ne kadar oldu şimdi zam itibariyle? 8. Söyle söyleyeyim senin içtiğin sigara 975 olmuş. Ben, ben sigara olmuş. içmiyorum ki bitti. Yeni yıl itibariyle bitti. Tabii. Ya, tamam senin kullandığın portakal suyu 9.75 9.75 mi? Buna can mı dayanır dostlar? Eskisi gibi sakız da yok ki üstün sakızla. Veres'in kasiyer veya şey olarak bakkal olarak. Niye Zaten öyle bir... sen, senin e, şeyin doğru sakız lobisinin faaliyetleri bunlar. Değil mi sakız lobisinin ama <gülüyor> öyle tek satılan sakız yok artık. Var var. Bakkalların şeyi olabilir. Bakkallar da marketlerde. Bakkallar Birliği. Kesin bakkallar. Arkasında Bakkallar Federasyonu'nun ben Federasyonu. hap parmağı olduğunu inanıyorum. Vallahi, 9.75 10 lira yaptı. Diğerleri de mesela 7.75 falan. Çok valider geldi 7, bana. 8.75 7.75 hep öyle. Tam Büyük seçim mesela. lütfen teşekkürler. 9.75'i Allah Allah ya yani zaten çirkin bir şeydi bence bu kadar fiyatıyla çirkinliğini yani sanki çok değerli bir şeymiş gibi bu sefer adediliyor bence. E... Ama yani bu da yani tamam çirkin bir şey olabilir de 9.75'te yani. ben bir portakal suyu kullanıcısı olmamama rağmen... Ee, çok ayıp ve yani sinirlenilecek bir şey. 975, 975 nedir abi yani. ya? Ama zaten belli yani. Yılbaşı öncesinde bakkallar, marketler sigara satmama konusunda... Israrcılar. Israrcılar. Yani. Sigaraları... Bu İlk... sene <gülüyor> yılbaşında bırakın isterseniz. nerede içmeyi yeni yılda gelin falan, falan mı diyorlardı? Berk yeni yılda içmeyeyim. gelin de demiyorlardı. Valla yok elimizde yok. Hatta bazı yerler böyle belli yok. sayıda satıyordu. Mesela adam kişi başına en fazla 5 tane verebiliyoruz efendim diye. Karneyle yani. Ya vallahi karneyle veriyorlardı. Tevekkeli yani bundanmış. Tevekkeli diyerek yerdeki 2013 dinleyiciler bir kere daha günaydın iyi yıllar. Güzel baş mı başladık acaba? Biz yoksa Milli piyango biletlerine... Ne kadar bir şeyler çıkmayınca milli... bir üzüntüyle mi başladın? Valla milli piyango biletlerinden bu sene 80 lira gibi gerçekten kaydediyor. Gerçi toplamda 100 lira yatırmış biri olarak. İyi fayır 100 lirayla sen çok uzun zaman geçirirsin ben sana söyleyeyim. Yani işte 100 lira yatırdım 80 lira kazandım. Geri dönüşüm diyelim ona. 20 liralık cüzi bir kayıp tabii ki o her şeyde olur. Ben dün televizyonda gördüm haberlerde 7500 liralık bilet almış adamın biri. Adamın biri ve kaç lira kazanmış? Aa ben onu yani takip etmedim de şey dedi 4 gündür uyumuyorum dedi. Ne bakmaktan mı? <gülüyor> hayır heyecandan. Ya, <gülüyor> dört gün dedim. Yılbaşından çekilişten önceki dört gün yani ha, söylediği şey. O zaman almış e aldı. Uykusuzdum yapan. demiş. Dört gündür demiş. Kredi çekip şey mi almış adam? <gülüyor> Ne kredisi efendim? Piango için bir kredi çekmek için <gülüyor> ben. kredi çünkü 45 milyon TL tamamen benim ihtiyacım. Olsun çıkan yerler de belli zaten. Adana, Muğla, İstanbul bir de İzmir'e çıktı. Yalnız çok güzel bir sistem o ya. İlk başta illerin verilmesi. Tabii insan bir rahatlıyor hemen gevşiyor. Ta Ankara, Ankara yok be. Ankara'daysan mesela Ankara'dan bilet almış olarak yani tamam ona çıkmamıştır ama belki başka şeye deyip böyle biraz sınırlıyorsun. O ildekilerde bir heyecanlanıyor dört il. 4'ü sağlam heyecanlandı yani, ama. Ah, ama güzel bir gidiş yolu. E, benim biletlerim İstanbul biletiydi. Ayıp olmasın da Oktay. Ne oldu peki? Ben sonuca bakalım Fahir. İşte 80 lira gibi geri dönüşümde son derece beni mutlu eden bir şey. Acaba bu Ege şey mi? Bir ya? şey çıkmış olabilir mi? Bir şey, bir mi? şey çıksa da ondan mı gelmedi bir şey? Vallahi herif? olabilir ya Pisref. Bak gerçi bir şey çıksa emin ol bilirdik dün yani. Valla hiç belli olmaz Fahir. Evet, ketum çünkü ketum bir adam. Hiç belli olmaz çünkü yani saçma sapan bir şey söyledi yani. Evet sevgili dinleyiciler bize de hiç mantıklı gelmeyen bir açıklama yok. o yaptı ama. yalan söylediğini düşünüyoruz kendisinin gelmeme e, durumu olarak. Yani bana çok manidar geldi zamanlaması. Ne oldu ya? Ya araya ben şey aldım ya. Modern <gülüyor> sabahlar reklamı aldım ortak. Tamam o zaman e, başlayalım mı yılbaşında neler olmuş neler, neler bir, Sonra bir, yoksa şey mi yapalım? Güzel bence bir, güzel bir e, eser dinleyelim. Bir eser dinleyelim sevgili dinleyiciler. Eser sesi keser sesi çünkü biliyorsunuz. Bir eser sesi dinleyelim şöyle. Dosya, dosya yapacağım bugün. Vay vay yani vay. Ondan vay. sonra nelere çak, selam çakıldı nelere saygı duruşu yapıldı. Ama hadi bugün güzel bir Rihanna Mianna ile şöyle şey yapalım. İster misin? İsterim Rihanna, Rihanna'dan anladım. daima. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Da da da da da da da. Da da da da da da da. Aynısını yapıyoruz sevgili izleyiciler. Bu sene de aynısını yapıyoruz sevgili izleyiciler. 2013'te de aynısını yapıyoruz bakın. Da da da da da da da. Da da da da da da da. Vallahi çok yoksa ya. Vallahi bazı şeyler ya. değişecek mi hayatımızda diye düşünüyordum da bazı şeyler hiç değişmiyor. Belki bazı şeyler değişecek tabii ki şüphesiz. Yani değişecek ama bu değişmeyecek. <gülüyor> yani şüphesiz ki. 2013'te daha iyi yapıyoruz aynısını. İşte bana 2013'te en çok yavan gelen şeyler şey oluyor böyle. Biraz değişmiş yani. <gülüyor> Azıcık değişmiş. Değiş Bakayım Yirzi biraz değişmiş. değişmiş. Aynısını yaptık. Bu çamağaçları var ya. Evet. Onlar benim böyle artık çok bir şey oluyor. Kadık hale mi geliyor hüzünlü mü hale geliyor Renkli çamağaçları mı Ya renkli çamağaçları değil işte böyle süsler müsler falanlar Filanlar geçip bitiyor ya Sonra böyle bir şey Gariban bir hal alıyor O haşmetli yılbaşı gecesine şeyle giren insana mutluluk veren şey Bir gün sonra adeta doğru. böyle bir çirkinlik Bir yavanlık abidesi haline geliyor Doğru doğru anladım dediğini e Ne olacak peki onu herkes temizlesin lütfen Onu herkes bir temizlesin O çamları falan nasıl kaldıracağız diye düşünmesinler Direkt kaldırsınlar çünkü bir ay daha falan kalacak öyle. Bunu seneye de kullanırız hanım diyen. E... Yok kalsın böyle bir, bir ay daha kalsın diyenler varsa onu da kalmasın. Kalmasın Kalması, onu hemen kaldı. Bunu seneye de kullanırız ki diyerek kaldırsın. Valla biz dükkanın öndekini kaldıramayız o ayrı. <gülüyor> ne yapacağız onu? O... Onu ne yapacağız ya. <gülüyor> en azından bir Ramazan bayramına kadar dursun diyorum. Valla. <gülüyor> Dersin. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç durmadı bence 23 Nisan'a kadar dursun diyorum yani. 23 Nisan güzel olur ya. Zaten bahçelerinde bir aydınlanmasına ihtiyaç Tiyac vardı. İhtiyacı vardı otomatikman bence yani o aydınlık sağlanmış o, o oldu. Işık, o ışığa yarar. 45 milyonun ortakları tabi daha ortalıklarda Ortam. yok. Ha, evet. 45 milyonun sahipleri. Acaba düğünü nasıl geçirdiler ya? 671-8374. Bu numarayı aklınızda bir kenarına yazın. Numaralı çeyrek biletin sahipleri e, şu aralar e, çıkmış değil... İstanbul, İzmir, Muğla, Adana. Adana'ya da çıktığını çok memnun oldum. <gülüyor> Sonuçta bir şekilde memleketim yani. 5 milyonluk ikramiye çıkan numaralar da belli olmuş. Ne demek o ya? E tamam hepsi belli oldu zaten. Her, her şey belli oldu. Tamam bir sıkıntı yok Oktay. Bir, bir sıkıntı yok. Herkes paracıklarını artık bugün itibariyle mi alır? Haftaya mı alır? Bir şekilde alması lazım. Ee, İstanbul'daki dışında, şey bir, bir, böyle belirtiliyor mu? İstanbul Ümraniye'den. Şuradan satıldı falan ha. gibi mi? Hayır, yok. İstanbul satıldığı Ümraniye'den yer, falan diye yok. Satıldığı yer belli değil. Onun dışında başka neler olmuş, neler bitmiş? Şöyle bir e, Şöyle kab kabaca bir yeni, bir yeni yılda sıkıntı bir şey var mı? Yeni yılda bir hırsızlık olayı var. Hırsızlık olmuş doğrudur. Ee, Paris'ten bir dükkan soyuldu. Onun haberini vereceğiz. Tabii ki Paris sonuçta bizim kardeş şehrimiz. <gülüyor> Tam yani böyle yeni yıla girilirken Fahir... Dört maskeli adam Paris'teki... Apple mağazasını soymuşlar. 1,5 milyon dolarlık mal almışlar. 1,5 milyon dolar mı? Hı -hı. İyi. Demek ki adamların ihtiyaçları var. Ya da son dakika hediye almayı unuttukları için... Onu oradan... Abi ne yapalım en güzel edelim. şey demişler. Ne almışlar yani. toplamda var mı? Yok öyle envanter. Ele geçirilen sayım, envanter yok sayım, Tam sayımın yapıldığı günmüş. Ha. O yüzden aslında çok net ama daha o gelmemiş Faiz. Ve gü güzel diyeceğim yani güzel. Sanki burada hırsızlığı şey yapıyormuş gibi, yüceltiyormuş gibi. Bir oldu, buçuk mi? milyon dolarlık ne çalmışlar, nasıl çalmışlar ya? Yok, zaten el kadar, iPhone ne kadar para biliyorsun. 3000 <gülüyor> küsur lira. 10 tane alsan 30 bin lira. Doğru 30 bin. 1,5 milyon dolara baya yaklaştık yani. Baya yani. Niye bir de Paris'te çalınan mal dolar Bir de Paris üzerinden... çok pahalı şehir Oktay. Çok pahalı. bize, bize Bizim gibi, gibi değil. Çok pahalı. Kiralar almış başını yürümüş gitmiş. Doğru. doğru Paris'te de öyle İki bir... oda bir salon bir ev. Paris'te tutmaya kalk. Binlerce euro veriyorsun Oktay'cığım. Hesabını sana bırakıyorum yani. Buradan hesapla. Çok teşekkür ederim. Sen biraz ev şeyiyle tabi bu aralar evet, ev bu konusunda ara... yoğunlaştığı için evet. her yer mesela bir şehir ismi geçtiği zaman oradaki evleri düşünüyor Faiz sevgilinizler yani, başka ne düşünebilirim ki yani, ama senin... ben bu paraya nerede otururum diye düşünüyorum Şimdi yani senin kararını verdiğin bölgenin tarifi çok kolay Fahir tam karşıda şey var ya birlik evet o birlikten tarif edeceksin sen bundan sonra yeni oturacağın evi çok teşekkür ediyorum yani öyle hayırlı olsun çok bir sağ kere sağ daha sağ ben çok en çok ona sevindim yani <gülüyor> ev falan tabi çok güzel çok şahane ama yani adresi mesela tarif ettiğin zaman oralara geldiğin zaman hemen kafanı çevir sol tarafta birlik binasını göreceksin. Çirkin binayı göreceksin karşısında evet, bir O yer. birliği de ilerleyen günlerde söyleyeceğiz zaten <gülüyor> şimdi değil de yani adına yakışır. Hep özendim öyle bir şey olmasın çünkü. Yani bir mihenk tarifi. noktası değil mi? Yani mihenk ne denir ona? Mihenk... Taşı. Mihenk taşı. Tabii dönüm noktası değil bir mihenk taşı. <gülüyor> O yüzden yani her tarafta öyle Paris'te de olsa öyle senin... E, Mesela Paris'te bulmanın, oturuyorsan tam Eyfel'in karşısında gibi bir gibi şey. Gibi bir şey. Ne, resmen öyle. Ama yani. Eyfel'in de dört tarafı var. Nerede? Hangi yanı? Eyfel'in... Eyfel de olmuyor işte. Yani o tam senin... Evet, e, anladım ben. Karar verdiğin dairenin, apartmanın karşısındaki ha, birlik Elize bir şey Sarayı'nın tam karşısı gibi. Giriş Şimdi, kapısına bakın. Sarayı'nın da şeyi ya. Yok Elize Sarayı'nın giriş A1 kapısına bakayım. Cephesindeyiz. A1 ya da A4 diğerlerinden zaten giriş yapılıyor. Evet, yani A2 A3'den sadece... Sarı ve kahverengi stikerlerle Elize Sarayı'na girebilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne var bir Paris'te hırsızlık dışında bir çok bir ciller gibi girdik mi 2013'e ee, Yani bu mudur? Bir takım şeyler var Faiz. İşte yıl Moskova'da neler oluyor? Biraz da Moskova'dan bahset bize. En önce şu girdi, en, en ilk şu girdi. Ondan sonra bir takım e, polimikler var, şeyler var. Obez olmamak için nasıl beslenmeli falan Ne fao falan adaları mı? Ne adaları var? Faro adaları. Faro ha. Faro. İlk onlar girdi. Ha öyle mi? İlk yeni yıla genelde onlar. Geleneksel olarak böyle giriyorlar. Allah Allah bu sene değişti mi ya? Hep Avustralya giriyordu. Avustralya'dan önce onlar giriyor yani. O da o civarda böyle bir şey benim bildiğim. Okyanusya dediğimiz yer oralar değil mi? 2013 değişik geldi yani. Hakikaten 2013. Genel ee, coğrafya bilgime de ya şu anda şey oldum. Okyanusya diye de hemen belirttim. TÜİK'in yaptığı araştırma sonuçlarına bak. <gülüyor> Yılbaşı diye e, günceli yakalamaya mı çalışıyor? Gündemi yakalamaya mı çalışıyor? Ne abi Türkiye Arayıp İstatistik kurumu, da kimse gelmemiştir ha. E, Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıl yurt genelindeki boşanmaların arasında geçimsizlik yer alırken boşanan çiftlerin %40'ı ilk 5 e, şeyde boşanmış. İlk 5 günde mi? İlk 5 yılda mı? Yılda. İlk 5 yılda. Ha ilk 5 ay diye anladım ben bunu da ondan hmm. şey kalmış. İlk 5 yılda boşanılıyor. şeymiş. E, öyle bir şeymiş. İlk 5 yılda yarısı ilk 5 yılı mutluluklar diyoruz boşanan. Bu sonuçta buna bir başarı ya da başarısızlık gözüyle bakmasınlar. Aynen öyle diyoruz. Sonuçta bu da bir proje değil. Yani projenin başarılı olması ya da başarısız olması söz konusu değil uymasıdır, uymaması durumudur. Ona o şekilde değerlendirilmiş Hiç kafanızı takmayın Takmayalım. çok fazla. Hani ilk beş ay gibi okudum bu haberi de ondan, ondan yani etkilendin sen. Yeni yıla girerken ilk 5 aya çok dikkat falan değil. Yılmış. Yani. Ee, yılmış. Onun dışında e, bize Twitter'dan ulaşıp iyi yıllar diyen dinleyicilerimizin bir Demi, daha... demeyen dinleyicilerimizin de canları sağ olsun. Tabii. Onların Balkona can... çık konuş istersen Fahir. Diyen mi? demeyen bütün dinleyicilerimizin yeni yılını ben bizzat kutluyorum diye. Teşekkür ediyorum Oktar. Yani, havaya, girdim, havaya. havaya girdim yani. Balkona çıktığında balkon havaya diyince. girdim. Çünkü Fahir Ölcün balkon konuşması diye geçer. Teşekkür ediyorum. 2013 yılında. Evet 2013 yılında. Neler neler? E, önümüzdeki dakikalarda 2013 yılında neler yapacağımızın e, buradan şeylerini vereceğiz. İpuçlarını vereceğiz. Çok, çok güzel planladık bence 2013 Fahir. 2013 hakikaten tıkır tıkır planlarımız işlerse her şey tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak. Bu mu yani başındaki şeylerimiz ya? Yani, bu. Hırsızlıklı falan da filan da hiç öyle canımızı sıkmaya değmez. Şey yapmayın, sıkıntı yaratmayın. E, falana filana bulaşmayın diyor. Bulaşmayın. Uzmanlar. İşinize gidip gelin şu olsun. Evet Uzmanlar. ya. İşinize gücünüze bakın ya. Bugün de gerçekten böyle bir şeylik var ama yani işte bu. Hani... E daha ya, yavaş yani... yavaş ya. tekrar yavaş yavaş dönecek 2013'te. Teker yavaş yavaş, yavaş döner. Ve motor da yavaş yavaş ısınacak. Hırsınız. Rus motoru. Boksör motor dedikleri yani Oktay. <gülüyor> bir kere daha 2013'te her şeyin aynı olacağının şeylerini veriyorum. Ben zaten burada. bunun garantisini, bunun garantisi benim ya. Her şeyin eskisi gibi olacağının garantisi benim ya bir kere. Valla can evet. siperhane bir şekilde çalışacağım. Değişen bir şey gördüğünüz zaman. Hemen bana haber verin. Ha, Telefon numaramı vereceğim zaten. Şey yapabilirsiniz, başvurabilirsiniz. Önce yazılı bir başvuru, sonra yüz yüze Hemen akabinde yapalım. yüz yüze görüşme. Evet buyurun. Yani 2013'ün ilk Michael Bolton'unu ben çalıyorum. Bir barışman çuç Michael Bolton ne ya? Bir barışman çuç al. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Yani bu demek oluyor ki birazdan lavlı mavlı bir şarkısı çalacak. Bu da en güzel göstergesi. Araya biz konuşmayaydık. Ya iyiydi. Her şey iyiydi ama işte demek ki birazdan lavlı mavlı bir şeyler bekliyorsanız tam zamanı. Araya... Nokta... Ork yapma fayda. <gülüyor> Araya biz konuştuk şey oldu valla gözler her tarafta gözler 45 milyonun ortaklarında gözler 45 milyonun ortaklarında diye böyle ne olun bulunca ne yapacaklar bilmiyorum yani millet hakikaten o şeyi arıyor ya. Valla ben en son televizyonda seyrederken bir tane adam şey bu. Ya bir kere de bana çıksın ya, bir kere de bana çıksın ya benim ihtiyacım var <gülüyor> bir kere de bana çıksın ya tek başıma ben şeyde oturuyorum ya tek başı. <gülüyor> Öyle adam, bir adam adam çok akıllı. Onu sırayla falan olduğunu şey doğru. Ben Allah hakikaten... sıramı veriyorum o adama. <gülüyor> i̇nanmış bir şey inanmış adam yani çok akıllı ve de boş boş da değil söylediği şey. Bir kere de bana çıksın diyor. Hmm, bir kere, diyor kere de bana yani. çıksın diyor doğru da söylüyor ya sevgi dinleyiciler siz de bir kere de bize çıksın diyorsanız bize mail atabilirsiniz. Çünkü biz onları toplayacağız. E, mail listimizi toplu şekilde Milli Piyango İdaresine gönderiyoruz. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Instagram'da artık. Aa Instagram'a. Aa ben bayağıdır Instagram. <gülüyor> aa ben çok o müjdesini vereyim. Çok uzun süredir e, bulunduğum Facebook dünyasına. ...bir süreliğine ara verdim. İşlerinin yoğunluğu sebebiyle? Ha, arada verme değil de... ...hakikaten çıkmakta da aşağıya şey yazman gerekiyor... ...neden çıktığına dair bir... Ha öyle açıklama mı gerekiyor? Ya, açıklama e, Orada abi. seçenekler var. Mesela şöyle seçenekler. Ben Facebook ne olduğunu bir türlü anlamadım. Kullanması çok zor geliyor. Sadece bir süreliğine ara verdim. İşte e, oradan beni rahatsız ediyorlar gibi... ...50 tane şey var. Bir de diğer diye kısmı var. Oraya da yazman lazım sebebini. Eee... Sen ara bir, bir ne yazdın peki sen? Ben. Mi? Keşke şey yazsaydım. Bir süre işleri... ara verdim geri döneceğim. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle gittim, dö, geleceğim. Küçük, diye böyle bir şey yazsaydım. Valla işte şey gibi yani şey cuma, cuma günü esnaflarda da, bazı esnaflarda vardır ya. Evet. Ya da şey diye yazarlar. Cenazemiz dolayısıyla kapalıyız falan gibi. Ya da işte Cuma'ya gittim döneceğim gibi. Evet, anlaşılmıştır herhalde Faiz. Gibi. Onu gibi, gibi gibi. Yazdın mı sen bir şey? Öyle yazdım. <gülüyor> Çok güzelmiş. Bu da Facebook'a bir en güzel cevap oldu. Ne bekliyorsun şimdi tekrar girmek için peki? Valla işte biraz para. Biraz para bekliyorum Oktay. <gülüyor> biraz, biraz para, biraz Hepha zaman. Hephan momşar olup o Zuckerberg kendine. Hanımıyla kendisi maşallah sefahat içinde yaşıyorlar. Yani... Biz burada bir kere de bize gelsin ya. Bir kere de bize gelsin. Doğru bak bu da haklı bir yakarış. Ee, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Twitter'ı, e, Facebook'u bilmiyorum ama Twitter'ı aktif kullanan e, kişilerden. En çok da takipçisi olan kişi galiba. En çok Türkiye da takipçisi olan, yani siyasi, yani siyasi denmiyor ne derler, ee, işte hani devlet e, baş... yani, makam Yani makam olan kişiler. değil mi? Yani evet. öyle, öyle Dünyada da ilk onda yapanlardan. Girenler. Evet, Instagram'a da girdi. Ee, kendisi bol bol Öncelikle fotoğraf Öncelikle hoş gözüyoruz. geldiniz. Ama yemek fotoğrafları ben kendisine söylüyorum, yemek fotoğrafları mümkün mertebe. Yani çünkü Instagram adeta bir şeye dönmüş durumda. Bir yemek cennetine dönmüş durumda. Ya ben de hiç koyamıyorum ya. Instagram'ı ben de çok seviyorum. Giriyorum, kullanıyorum. Giriyorum, giriyorum, Aklı koyamıyorum. Ama yemek fotoğrafı koyamıyorum. Niye o da bir Elin şey gitmiyor gibi. gitmiyor Gülücük işareti gibi geliyor bana. Can çeker. Niye bilmiyorum yani o, o tip şeyler mi var yani. Ama ama kovunduğu zaman da güzel güzel bakıyorum. İşte bu mail dünyası ilk başladığında birbirine kedicik fotoğrafı gönderilme hadisesi vardı ya. Evet. O kedicik fo fotoğraflarının muadili işte şey. Ee, buradaki yemek fotoğrafları. E, o zaman kedicik fotoğrafları ne? O niye o, boşa çıkmadı? Yani o, o da o, o, hala... tabii, o bir fenomen. O bir fenomen. O bir metafor. O bir her şey. Yani. O da var. Gerçi bak ben kedi fotoğrafını da, da çok seviyorum. Evet hayvan fotoğraflarıyla. Gene <gülüyor> ben fotoğrafları demek ki. Yani o çıktı şu iki cümlemden. Yani, Severek bakıyorum yani. İşte şey oluyor ya yarın öbür gün işte. Dünya dışı varlıklar diyelim uzay evet. diyelim ya da ne diyelim işte evrendeki bir takım canlılar gelse hani bizde böyle barışıl bir şekilde bir iletişime geçseler bizde böyle kültürümüzü kültürümüzü anlatıyorsak işte bizde bu tür şeyler var facebook var efendim söyleyeyim twitter var bilmem ne var bir de instagramımız var ne yapıyorsunuz Instagram genelde yani işte yemek fotoğrafları paylaşıyoruz veya hayvan fotoğrafları bunlar bizim mutlu anlarımız seviyoruz ve birbirimizle küçük tebessümler oluşturuyoruz. Nasıl anlatacağım bilmiyorum yani. Ya ben anlatamam da anlatacak birileri varsa çok da memnun Abi olurum. Abi onu işte bak mesela eksik yani tam kullanman lazım. Şimdi biz tam kullanmıyoruz da ondan. Mesela Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, e, Sayın Cumhurbaşkanı Kastamonu'ya gitmişti. Hı hı. Uzun uzun bir de Cumhurbaşkanı'nın stili, e, Twitter kullanım stili mesela bir paragraf. Cumhurbaşkanı style'a mı diyorsun sen şu anda? Twitter Az önce. kullanma stili bir paragraf, o paragrafı... 140 karaktere bölünmüş şekillerde parçalayıp yazılması şeklinde oluyor. Yani ha, evet. mesela artı devam ediyor. Artı Evet, artı devam. artı da yok. Yani arka arkaya cümleler gibi o bir kullanım tarzı herhalde evet. diye düşünüyorum ben onu da. Şimdi mesela Kastamonu'ya gitmişti geçenlerde. Oradan şey diye bir tweet'ini ben çok net hatırlıyorum. Kastamonu'nun çeşitli özellikleri işte yemekleri falan işte işte tandırı e, vardır onu kuyuk kebabı mesela mesela. Işte, geçim kaynakları, efendim havası, suyu falan bunları anlatırken Kastamonu'nun bir özelliği de pek çok Kastamonu'nun Kastamonu dışında yaşaması diye böyle <gülüyor> bir şey yazmıştı mesela. Pek çok Kastamonu vatandaşı Kastamonu dışında yaşaması. Yani mesela ben Kastamonu diye. ile Şimdi, ilgili atıyor olsam Kastamonumuz güzeldir. Atıyor dediğin tweet atıyor olsam Tweet diyorsun. atıyor olsa. Yani işte bu tweetler mesela fotoğraflarla desteklenecek bundan sonra. Mesela Şimdi fotoğraflarla desteklenecek. <gülüyor> çektirdiğimiz fotoğrafları koyacağız. Yani mesela... O tweet mesela Kastamonu'nun bir özelliği ne, neymiş? Pek çok Kastamonu'nun Kastamonu Kastamonu dışında yaşamasını yaşıyorum. mesela fotoğrafla görmesi lazım Twitter takipçisini. Yani Nerede, gö takip gö Nerede görecek bunu? Mesela Instagram'a geçecek. İstanbul'dan bir adam fotoğrafı. <gülüyor> mesela. <gülüyor> mesela. o tweetin hemen arkasında Instagram'da paylaşılacak. Bu ne? Arkada mesela Ortaköy'de çekilmiş bir bıyıklı adam fotoğrafı. Ne, o zaman birleşecek işte. i̇şte ne, o bir tweet'i e atmadan Instagram'a o fotoğrafı koyarsak... Bir anlamı hı. olmaz. Bu ne saçma bu ne? Bu şey gibi ya. Falan güçlü, güçlerin birliği. Birleşmesi gibi. Evet. Birleşmesi gibi. Bu güçler nedir? Twitter, Facebook ve tabii ki Instagram. Olmazsa olmazlar. Bu üçü adeta... Convergence diyorsun yani. Ya evet. Convergence. Teşekkür ederim. Çay içemeyeceğiz bundan sonra. Çay içemeyeceğiz mi? Rize Ticaret Borsası Başkanı... Çay Adamız'a... Mehmet Erdoğan... Evet son 3 yılda yaklaşık 15 bin ton kaçak çay ele geçirildiğini söylemiş. Kaçak çaylarda Kaçak çay dediğimiz Arap çayı mı? <gülüyor> Arap çayı olabilir. Kaçak çaylarda hayvan dışkısı ve böcek kanı tespit edildiği açıklanmış. O tamamen kaçak çaya birazcık şey gibi olsun. 2013'ün iç bulandıran ya, haberi işte, ilk, geçer. İçmeyin bu pis. Her türlü pislik, musibet bu çayda. Müdür gibi konuşmuş ya. İçine esrar maddesi koyuyorlarmış ya. Bizim müdürdü de turşu tur, <gülüyor> içmeyin dışarıdan diye. Pazartesi günü İstiklal marşından sonra bağırırdı cuma günü. İçmeyin, marşından içmeyin önce, efendim bir kere de içmeyin. Yani esrar maddesi koyuyorlar. Ee, ne içeceğiz şeye... peki? Ne içeceğiz? Oktay ne içeceğiz? Kaçak olmayan çay için. Kaçak olmayan yani... Kaçak çay... Helal çay mı? Ne oluyor Oktay o? Kaçak olmayan çay? <gülüyor> Hayır şüphesiz helal çay oluyor da öyle isimlendirilmiyor. Öyle isimlendirilmiyor. Vay. yani. <gülüyor> Yasal çay diyelim o zaman. Çünkü kaçak kaçağın çay... tersi yasal mı oluyor? Bir şey var mıydı ya kaçak çay koyunca kokusu güzelleşiyor falan filan diye. Bunun içinde kaçak çay mı var denir? Şöyle güzel çay içtikten sonra o niye oluyordu öyle? Kaçak çayında da ayrı olur Oktay da o yüzden böyle. İşte o... Aromatik bir tadı var herhalde. Ben de, de çünkü veren... yavan bir tadı var kaçak çayında. Ya kaçak çay dedim o bölgesel çayların. Yani şeyden mesela İran'dan gelen çay. İşte onlar mesela, mesela. benim tadıma hiç hitap etmiyor çay şey hiç aromatik falan da değil. Böyle bir ne bileyim sıcak başka bir şey içiyormuşum gibi geliyordu. 300-500 ton seviyelerinde. 300-500, 300-500, Son... 300-500, 300-500, böyle gezdin Rize'de. Şey Ticaret Odası Ticaret Başkanı. Odası başkanı. Son 3 yılda 15 bin ton dolayına e, çıkmış. 15 bin ton mu? Teşekkür ederim Fahir. <gülüyor> Haberi gerekli de değeri verdiğiniz için <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok ne teşekkür yapıyorlar lazım. bu çayları? Yine silindirli üzerinden mi geçiriliyor? Kaçak çayları mı? E ne yapabiliyor ne bileyim eskiden böyle kaçak şey yakalandığı zaman CD'ler yakalandığı zaman üstünden şey silindir geçiyordu ya. Ee, kaç, Yakıyorlar mı? Kaçak çaylar yanar tabii ya herhalde çok güzel kaçak. Ya. Çıtır çıtır çıtır ya yani. Valla ısınmada kullanıyoruz Rize Ticaret Odası hep o kaçak çaylarla sınır. Bu senin hiç yakıt parası vermedik İçki mahmurluğundan kurtulmanın yollara dünya e, Geçti genelinde. o ya artık e, şey, Geçti o dediğim e, Herhalde bugün hala onun et tesirinde kalan varsa Vardır faire ya Vardır vardır, vardır, vardır. Fakat Mesela... o sondu bile içmeyecektik <gülüyor> öyle hakikaten o son şey Kaç kişi işte. bu lafı etti acaba çok merak ediyorum. Dünya Dünya üzerinde bu laf en çok edilen gün 1 Ocak diye geçer. Ee, buna yönelikte nasıl ayrılınacak, ee, nasıl uyanılacak? Kant bunun şeyiyle. Ülke'den ülkeye değişiyor Fahir Danimarka Kant. Senin ülkende Kant olabilir ama senin ülken sana, evet. Polonya'da mesela turşu suymuş içki mahmurluğunun. Polonya'da turşu mu var? Turşu suyu içmek fayhürü. Hakiki Polonya Polonya'da e, Varşova Havaalanında yaptığı açıklama Varşova Polonya'da turşusu köşesindir. güzeldir İçki mamurluğu üzerinden atmanın Bir başka yolu Japonya'da mesela Kuru kayısı yorlanmış. Hakiki gün. Malatya Ama <gülüyor> Tabii ki gün kurusu yorulan çünkü diğeri e, Şey değil ya, Japonya'da var. kayısı mı üretiliyor ki Hayır hepsini de soracak mısın Ne ya? bileyim ben abi ülkeme... bu, turşu diyorsun Hayır öbür tarafta bir de leblebi diyeceksin olacak Leblebi ya. yok leblebi Türkiye dışında başka bir yerde Ama yok. bir yerde yoğurt falan dersen var ya kesin bak ben Fakim Yunanistan yok, o zaman yoğurt da yoktur. Almanlar mesela e, Almanya'da içkinin sersemletici etkisini e, Katar Frustük adlı çi yumurta, soğan, turşu ve ringa balığından oluşan kahvaltıyla atıyorlar. Ringa, vaba. ringa balığı. Ne kadar sempatik balık ya. Soğan turşusu olsa da çiğ yesek. Ya. Ringa balığı. Akşama sonra... yemekte ne var? Balık var. Ne balı? Ringa balığı. Bütün aile bir neşveli o ringaları biyorlar zaten sonra da şarkısı var. Hindistan'da mesela ne iyi olabilir? ring <gülüyor> uyanmak için? Hmm, onlar ne iyi olabilir? ring geçiş... ne ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring ring onlar ayılmaya etki ring Hindistan cevizi suyu içiyorlar. Çok mantıklı. Hindistan'da ne olacak başka fayda? <gülüyor> Hindistan cevizi... Aa, o yöresel bir şey değil değil mi? Hindistan cevizi Hindistan'dan geliyor diye bir şey yoktur değil mi? Şu Hindistan. anda düşündüm de yani. Hindistan'da vardır ya yine Hindistan cevizi. Vardır tabii. Ya ben sadece işte... keneviri olduğuna eminim inanıyorsun de. İnanıyorsun da neden Hindistan cevizinin ana vatanı Hindistan? İtalyanlarsa espresso içerek... Onda bir espri yok. Onda Bize bir espri, göre hakikaten bir, yokmuş. Bir şey yok yani. Normal standart. Zaten olsa da içiyorlar, olmasa da içiyorlar. Yani İçiyor alkol olmuş. olsa da içiyorlar, olmasa da içiyorlar. Kalmamıştır herhalde değil mi? Bugün ayın ikisi. Artık herkes... Herkes ee... ayılmıştır. İşinde gücünde herkes ya. Ayılmıştır. Mesailerine başlayın. Mesailer lütfen herkes. Mesailer lütfen. Böyle bir şey. Faal bir Barış Manço ya. Çalacağım ya. Bakayım ya. Bakayım şu anda bakıyorum Oktay. Barış dedin. Ben de Barış Manço'ya... Aa, Kastamonu'dan davet geldi Fahir. Nereden? Yani nereden dedim? Tabii ki Kastamonu'dan da kim? Hmm. Kim olduğunu anlayamadım. Çok özür dilerim. En çok konuşulanlar diye bir e, Twitter adresinden geldi. Buyurun Kastamonu'da misafir edelim sizi. Buradan paylaşarak anlatılacağını sanmıyorum. Yo Cumhurbaşkanımız çok güzel anlattık Kastamonu'yu ama tabii bir ki Bir de geliriz. gidip görmek lazım. Tabii ki geliriz. Neden gelmeyelim yani? Ha. Kimmiş bu hesap? Ankara'dan bir hesap. Ankara'dan bir hesap. O hesapları bir kontrol etmemiz lazım sevgili Denizciler. O hesapları, kontrol, o hesapları kontrol edinceye dönüyoruz. kadar siz de biraz çok reklamları kontrol edelim. Nazik davetiniz için. Evet, çok öncelikle vereceğiz. o tabii ki davete de icabet etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Siz hesapları kontrol eder, biz hesapları kontrol ederken siz de reklamları bir kontrol edin. Ondan sonra burada konuşalım şey diye. Herkes bir sıkıntı varsa onu mail yoluyla bize bildirin. Mail yoluyla. Yani. Modern sabahlar. Modern sabahlar. O'dan oh, Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok Of, ne koştuk be Oktay. Şimdi onlar düşünsün. <gülüyor> Vallahi şimdi onlar düşünsün. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Biraz hakikaten açılmışız. Açılınca geri dönüşü biraz zor oldu. Zor oldu. Gittiğin gibi gelemiyorsun i̇şte yani. İşte gittiğin gibi gelemiyorsun. Keşke herkes gittiği gibi gelebilse. En güzel dilekmiş o meğerse. Gittiğin gibi gelme. Hı -hı. Vallahi süper dilek. Ben de çok, çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim doğrusu. Evet e, Oktay Bey son hazırlıklarını tamamladığına göre 2013'te de portatif bilgisayar sevgili dinleyiciler bugün gazeteler maziteler yok ayıptır söylemesi. E, çünkü neden diye soracak olursanız gazetecimiz de çok kaçırmış e, yılbaşı gecesi. Niye gelmemiş necesi, gazeteci gerçekten. Niye gelmemiş hakikaten biz de onu araştırdık bir türlü bulamadık bakalım. Yani Ege'nin de aynı döneme gelmemesi bana da çok e, ideolojik geldi. Herhalde gazeteciyle ortak bir şeye giriyorlar. Küçük bir bayiliğe giriyorlar. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun ne diyelim? Ortak bayiliği e, ben de öyle duydum. Fahir. Eryaman'da mı Batı kentlerine bir yer... büfe açacaklarmış. <gülüyor> e, hem gazete satacaklarmış. Boş zamanlarında da Ege şeyin, tostun başında. Vitamin <gülüyor> büfe gibi ama tabii çok detaylı değil. Yani sadece sıkma portakal suyu var. E, diğerlerine girmek istemiyorum diye konuşurken duydum ben Ege'yi. Çünkü pislik oluyor abi falan diye ve kaşarlı. Kaşarı Peki. da Gross Market'ten alacaklarmış. <gülüyor> <gülüyor> Aslında onu da daha yakın bir yerden al, alabilirler ama sırf Gross Market'ten Se, de bir şey, şey almak için diye evet, yani. öyle bir şey yapacaklarmış yani biz bizim bağlantılarımızı kullanmaya çalışıyorlar. Hayırlısı olsun yani. yani sonuçta e, fark yaratmak. Kullanılsın. Yani önemli olan Gross Market kazansın yani. yani. Ben o açıdan bakıyorum olaya. Şey e, Biz de yani güzel güzel girdik yeni yıla da dünya nasıl girdi? Dünya çok güzel girdi. Dünyamız çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyoruz. İlk başta Avustralya girdi biliyorsun. Türkiye saatiyle kaçta giriyor Avustralya? sabah karşı girmiştir ben. 9 yani. saat olduğunu düşünürsen Türkiye Mesela. saatiyle 3'te. 3'te. Öğlenin, öğlenin köründe girdiler yeni yıla. En Sanki yani. Sidney'de evet yani öğlenin köründe bize göre e, girildi. Ee, neymiş? 2,8 milyon dolar harcanmış kutlamalar için. Yani bunların çoğu da şeye gitmiştir. İşte bu maskeler, düdükler, efendime söyleyeyim, düdükler dediğim şu açılır kapanır şeyler var ya üfleyen geçler. Ondan sonra O kadar güzel görüntüsü de onu kullanmak çok kötüymüş. Onun verdiği nefesi sana geri veriyor ya. Acaba o el işçiliği mi fabrikasyon mu onu çok merak ediyorum. Fabrikasyondur canım. Yani bence böyle küçük... Bu <gülüyor> vuzeleyi yapan fabrika yapıyormuş faiz Dünyanın her tarafına o... Her şeyi çok güzel açıkladığın gibi bunu da çok güzel açıkladın nokta. Teşekkür ederim. Sağ Sevgili bu vuzeleyi yapanlar şey yapıyormuş. Hemen o fabrikayı kapatacağım. <gülüyor> 25 farklı yerden 8,5 ton hava fişan fırlatılmış Avustralya'da. Nasıl bu Sen insan para nasıl, nereye gidiyor diyorsun ondan sonra. İnsan iki şeyin çok hastası oluyor. Bir böyle su hareketlerine bir şeyimiz oluyor. Orada evet. bir, hani çocuklarda vardır ya böyle harekete duyarlıdır. Bir orada bir şey olunca döner bakar. Böyle saatlerce seyredir renkler, renkler. Evet. evet. İnsan vallahi büyüyünce de aynı. Bir su hareketlerinde, bir de böyle havai. Nasıl patladı? ışıklar. Ya ben havai fişekten değil ama havai şey. E, Hepimiz görüp, büyümeyen birer çocuğuz aslında. Havai fişek tamam izlenir falan ama havai şey görüp de amacını aşan coşku gösterisinde bulunan ve uzatan adamdan çok sıkıldım. Amerika ziyaretinde öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Fenomenal, 4, fenomenal diye diye. 4 Temmuz'da orada olmanın bir e, diyetiydi idi galiba o. Yani bedel bedel Oktay bedel ödemişik diye bedeliydi. gezebilirsin. Kimse yürümüyor. O sırada saatlerce olduğunda düşünürsen. Ama öyle. havai fişek herkes bakıyor ve herkes aynı tepki veriyor. Zayıfı gidiyor. çok çirkin, kuvvetlisi gerçekten. Yani, kuvvetliydi. Çok kuvvetliydi. Kuvvetliyse ne, seyredilir zaten. Ne alan söyleyeyim çok kuvvetliydi ama Zayıf havai fişek gösterisi yapacağını hiç yapma daha iyi. Yazık etrafa verdiğin kirliliğe şeye yazık yani. Ondan verdiğin sonra, paraya yazık. New York'ta mesela nasıl girilmiş? Yine tabii havai fişekler. Ondan sonra Justin Bieber, Taylor Swift. New York'ta kar yağışı vardı ya. Say, ne olmuş? sahne almış. Say mı? Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı etkinliklerde. New York hani, Belediyesi mi getirdik? New, <gülüyor> New York New York Belediye, Belediye, Başkanımız, Bloomberg. Bloomberg. <gülüyor> New York Belediye <gülüyor> Başkanımız Bloomberg konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. New York Belediyesi... Sayın adım, Belediye Başkanım! Buradan kıp kıp yapıyoruz. Herhangi bir sunuculuk işiniz olur, bir şey olur. Vallahi, biz, biz gelmeye hazırız. Bizden iyi protokol sunucusu bulamazsınız. New York Belediye Başkanı ve New York... Bir bu... kişi daha var ama onun görevi var protokol sunucusunun. Yani o şu anda kadrolu olduğu için bizim herhangi bir kadromuz yok. Dışarıdan protokol sunuculuğunda lider evet. marka. Sen kimi diyorsun? Egemen Bağış'ın protokol sunucusu. Evet Egemen Bağış'ın protokol sunucusu. Sayın Egemen Bağış diyeceksin Fahir. Özür dilerim Oktay. Şu anda protokol sunuculuğu yapmadığım için özür dilerim. Venezuela. Venezuela. Yavaş'ı kutlamaları devlet başkanı Hugo Chavez'in hastalığı nedeniyle buruk geçti. Hugo Chavez'in öldüğü haberleri de geldi dün. Ee, Ama yalanmıştı. Yalanmıştım eğer. Ee, ondan sonra başka nerede? Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki en güzel görüntüler Dubai'den gelmiş. Ee, Dubai! 828 metre yüksekliğindeki... E, ha şey vardı onun. Ne? ne? Oranın adı ne? Bilmem ne, Tower. Burç Halife. tavır. Tower. Önünde gerçekleşti. O ama yalnız hakikaten bütün şeyi patlattılar ya. Binanın her tarafından fırlattılar. Allah, orada da havai fişenk ve ışık gösterileri. İşte böyle yapılır diye. Ne para var arkadaş adamlarda Ondan sonra başka Yunanistan 2012 yılını biliyorsun. Biraz e zayıf girdi. Ekonomik krizle boğuşarak geçiririz yani Yunanistan. Bu yılki kutlamalar antik Akropolis şehrinde olmuş. Bah, düşün kaç bin yıllık yerde kutlayabiliyorlar. E, Kapatamam en ucuz yer orasıydı. Üstü abi iyi yani fiyatı değil. Kiraya da çok vermeyiz diyerek. Her şey dahi sadece 5 euroya. Ülkenin başbakanı Samaras... Ee, yeni yıl konuşması yapmış. Ya biz şeyi söylemedik. Monte istifa etti. Hiç bundan bahsetmedik ya. Geçen hafta. Yeni yıl kapsamında mı? Yeni yıl yeni kapsamında mı? Yeni kutlamaları olsun. kapsamında mı Monti... Hayır hep söylüyordu. Sen yap hayır. Bahsettik ya. Monte istifa etti. Berlusconi ni, Monte'nin gözünde yeri var. Açık açık istifasını destekledi falan filan diye konuştu. Yani işte hiç bir yıldır hiç adanın sanını duyamadık. Berlusconi zamanı nasıldı? Şimdi nasıl? Bundan sonra devam ediyor mi? Evet, evet Bakayım pahalı. nerelerde kim ne yaptı? Yunanistan için... Te herkes e, zayıf girmiş. Hiç Antonis, bizim gibi giren yok. Antonis Samaras yeni yıl konuşmasında e, 2013'ü umut yılı olarak değerlendirdi. Paramız demiş. yok. inşallah 2013'te alacağımız birkaç bir şey olursa inşallah. Hollanda... Hollanda. Hollanda'da Amsterdam'da kutlamalar yapıldı. Ee, yaklaşık... Nasıl yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Nasıl? Havai Fişenk'le yine. Havai <gülüyor> Fişenk'le bizim Ve... kafamız olmuş Havai fişek. Kardeşim. Burada konuşamayacağımız bir takım Kafamda Havai fişekler patlıyor. 164 milyon lira değerinde Havai Fişenk patlatılmış burada da. Ne bu ülkelerle Havai fişek paralarını mı veriyoruz? Valla ne para kazandı Havai Fişenk üreticileri ya. 70 milyon euro harcanmış. Bunun da e, yoğun yağış varmış. 15 kişi gösterilere katılmış. 15 mi? 15. <gülüyor> Biraz zayıf olmamış mı koca ülkede? <gülüyor> yani sanki ben de etkilendim gibi. 15 bin kişiyi 15 kişi olarak görüyorum. Yani o da azmış 15 bin kişi 15 kişi şey. ve kurbağa. <gülüyor> bu, bu toplum şeyde, eğlencede gördüğüm şey bu. Onun dışında e, Rotterdam'da. 20.000 kişilik katılımıyla bir Kuzey Denizi... Zayıf zayıf katılımlar ya. Zayıf zayıf 15.000, bahsediyor. Bir, grup, ülkeden vatandaş, bir, bir grup, grup vatandaş Kuzey Denizi'ne girmiş. Ne diyelim? Hadi denize girelim. Sağlık sular olsun ya. Baba demiş. Ondan sonra Brandenburg kapısında Almanya'da e, ilk başta oradan girilmiş. Bu kapıdan girelim yeni yıla diyerek... 1 milyon kişi katılmış. Ordu da havai fişek. Ay sıkıldım havai fişekler. Ya, ya, Allah bir, şey Oktar, ya. bir daha havai fişeklerse atacağım sana. Havai fişek atacağım. Big Ben Kulesi'nin çanın çalmasıyla başlayan etkinlikler İngiltere'de Sabaha kadar coşkuyla kutlandı. <gülüyor> Yüz binlerce kişi katılmış. Ee, tamam sonra... ya tamam Oktar. Dur bir dakika. Şehrin simgesi haline gelen Londra'nın ayda atılan havai fişekler Bravo, gösterileri büyük ilgi topladı diyerek İngiltere'de. Adamlar bekliyor demek ki. Atacak yer arıyorlar. En güzel yıl başında atılır. Kuzey Kore'de kim mesaj vermiş olabilir sence yeni yıl mesajı? Ya şey işte dünyanın en yakışıklı adamı. <gülüyor> evet aynen o. 19 yıl sonra devlet üzeri aracılığıyla e, yeni yıl mesajı yayınlandı. Yeni yılımız ne dersin vatana millete hayırlı olsun mu? Hadi bakalım sonuçta aynı yıla girdik. Yani yıl yani hep... yıl konuştuk ama. Sonuçta... Hepimiz aynı yıldayız hepimiz aynı gemideyiz Oktay doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Konutta vergi şoku. Ne oldu acaba? Oktay Demirci komuta geçti. Onu da Hawaii Shake gösterilirdi. Siz de kendi çapınızda da kutlayın sevgili dinleyiciler. Neyse bir reklam falan filan o öyle şeylerimiz var. Onu o şekil yapalım. Bir yapalım. şekilde burada buluşuruz sonuçta. Yapalım yapalım. Ne oldu hoşuna ha, mı gitti? Mi ya, şarkı? Bitti bitti. Bitti vallahi bitti billaha bitti o okay. şarkı şarkı bitti yani. Ya her güzel şeyin sonuna geldiğimiz gibi bir parçanın daha sonuna geldik. Nasıl hayır? 2003 2000 ya 2003 2003 ben bu yılı 2003 diye yaşayacağım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli. Evet, 35 yıl sonra yapacağımız programın <gülüyor> daha küçük bir e, şey sunduk. Bir küçük örnek oldu. Bugün bazı anlarda sunmuş olabiliriz yalnız onu Fahir. Evet ya maalesef, vallahi öyle. Maalesef. Erken yaş erken yaşte şey yaptık ya. Göçtük. Peki nasıl? 2013'ten memnun musun Faiz Bugüne kadar yok çünkü... Ee, filan da Daha yani... erken. Hemen ilk intibaşa şey yapmak istemiyorum. Bir de çünkü ilk başta insanlar büyük umutlar bağlıyorlar. Ondan sonra 3 ay 5 ay geçtikten sonra... Ay bu sene çok iğrençmiş meğersem. E. Falan yapıyorlar. Allah öyle umut bağlanacak bir şey yok bence. Çünkü zaten gelen... Şöyle gelen ürün, haberler ürün, pek de içici Zam haberleri, şey haberleri Ama falan. Yerelsel biliyorsun ya, yani o onun bir şeyi yok. Her sene bir yıl başında o coşkuyla kutluyoruz. Zaten gidiyoruz. Insanlar... 80 lira diyorsun, bak 80 lirayla giriş yaptık diyorsun. O da bir zaten büyük büyük. 80 liraya hayal etmiyordun herhalde. Zarardan yani, kar yani, ettim olay. İnsan 40 lira hayal ederdi. Ondan sonra 80 lira çıkar, çok güzel geldi falan. Dersin 2013. Ama için. yani işte diyorum ya zarardan kar benim mefhumuma en güzel örneklerden bir tanesi yani. Zarardan kar. Yani. Ekonomi dünyasına yaptığın en büyük katkı. İktisat teorisi. Kardan zarar, zarardan kar. Bir iktisat teorisi olarak literatüre geçti zaten o. Zaten her matematikçi bir şekilde de iktisatçıdır. Doğru. Ama işte Fahir Öğünç matematikçi midir? Bu da ayrı bir soru. O da ayrı bir ha, soru. İstersem kullanırım çünkü soru soru. elimde ben, belge var. Yanlış anlama ben değildir demiyorum. bak ha, yani Elimde belge var. Önemli olan soruyu sormak burada Belge falan. var Oktay. Var değil mi elinde Oktir belge? Okti bana ne vermiş? Matematikçi unvanını vermiş. Bunu değilsen... Kimse alamaz. Oktay. Ne kadar iyi bir okulumuz var ya. Bana da meteoroloji mühendisi ünvanını verdi. Sağ olsunlar, Valla ilk zamanda vermişler. Yoksa valla şey gibi gezecektik. Ne kadar iyiler yani. Gerçekten. Ben olsam bana vermem valla. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Yani Yemin ediyorum. Bu kadar iyi, iyiler ki. <gülüyor> olarak yani. Değerini bilelim yani okulumuzun. Vallahi bile. <gülüyor> Hakikaten yani verilir mi ya? Seni malzeme Sen... mühendisi. <gülüyor> Yani verir mi ya? Yani? bunu onore ederek söylüyorum seni Tabii yani. ki, çok teşekkür anıma. ederim. Ben yani o, o, Ben bana matematikçi ünvanını vermem. Ya da veriyor olsam en az bir 10 defa düşünürüm. İyi ki ünvanları biz vermiyoruz yani. İyi ki üniversite biz değiliz. Valla hakikaten herkes hakikaten. o zaman şey şey geziyordu. Yok yok bundan olmaz, olmaz bu. Bundan. Olmaz olmaz olmaz. Gönder bunu. Gönder. Al bunu al topla. Evet toplam okla dedik. Tam, tam mavi otobüslere binebilir miyiz? Otobüslerine binebilir miyiz? Sen miyiz? önce bir Sen... ünvanını hak et. Hiç. Ondan sonra mavi otobüsü düşün. Binebiliyor musun? Binemiyor musun? Şükür cumhuriyetiyle başladı 2013. Evet e, sevgili dinleyiciler. E, umarız e, <gülüyor> daha da şükredeceğimiz şeyler olur. Peki. Oktay bir sezonu e, açtık. Açtık evet. 2013 sezonu. Hayırlı uğurlu olsun. Ondan soracığıma. E, güzel geçsin. Her şey herkesin istediği gibi olsun kimse falana filana bulaşmasın. Bulaşmasın. Ya daha doğrusu bulaşsın da falanlı filanlı olmasın. E, kapatıyoruz. Son 2-3 dakikamız kaldı. Ondan sonra kapatırken de e, bugün Barış Maço'nun ölüm yıldönümü. Yok, doğum yıldönümü. Doğum yıldönümü mü? Ne? Ölüm yıldönümü. Hayır. Olur mu? Şubat'tır. Şubat'tır doğru. Şubat'tır. Doğru söyledin. Yani Oktay bugün, doğru söyledim. Ben bir kez daha kendimi rencide ediyorum. Bugün ediyordum. yaşasaydı e, 70 yaşında olur olacak. Diye. 70 yaşında olacaktı. 1 Şubat'ta da aramızdan ayrıldı. Bugün doğum günü yani Barış evet. Manço'nun. Çok evet. sevdiğimiz Barış Manço. Yani şey e, ne derler ona e, elimizde e, imkanımız olsaydı da keşke çok güzel şeyler çalabilseydik ama e, bugünü biraz böyle kapatacağız. Elimizde bir tek bu kalmış. E, onun da bir doğum yıl dönümünü bir Barış Manço şarkısıyla bugün veda ederek en azından. Gesi bağları biraz böyle duygusal olsun biraz yumuşak yumuşak öyle, öyle şey yapalım. hatırlayalım başım. Öyle hatırlayalım. Ee... Sağ ol be Faiz, valla güzel oldu ya. Ee. Beni de kırmadın yani şöyle. Seni kırar, kırar ben kendimi bile kırmıyorum. Seni kırar mıyım? Canım teşekkür ederim. Anlamadım dediğini ama iyi güzel bir şey dedin herhalde. Birazcık dinleyelim. <gülüyor> Ondan sonra yarın yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın diyoruz.